Hocam sahabelerin faziletine erişmek mümkün müdür hocam? Bizler sahabe gibi olabilir miyiz? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve <gülüyor> Bu ümmetin en hayırlı ferdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. O zaman Hazreti Adem ve selam'dan itibaren bugüne kadar gelen bütün ümmetlerin en hayırlısı bu ümmet olursa o zaman onun peygamberi de en hayırlı ve en şerefli bir peygamber olur. En değerli bir peygamber olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra bu ümmetin en şerefli fertleri sahabe-i kiramdır. Bu ümmetin en şerefli fertleri sahabe-i kiramdır. Ashabiken <gülüyor> nücûh, benim ashabim yıldızlar gibidir. Fe bi'eyyihim iktadeytum ihtadeytum, hangisini kendinize örnek alıp uyarsanız hidayet yolu üzere daim olursunuz buyuruyor. Diğer hadisi şeriflerinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ li ashabi, Sizler ashabımı bana bırakın. Ashabımla ileri geri konuşmayın. لَوْ اَنْ ahadukum مِثْلَ uhudin ذَهَبَ Sizlerden biri Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa Lema balaga nisfa ahadihim lema balaga muta ahadihim ou nisfuhu Onların infak ettikleri müt bir avuç sadakaya veya onun yarısına bile denk gelmez ulaşmaz diyor. Bir avuç bakın Uhud Dağı, dağı kadar, kadar bir altın. sadaka altın dağısınız onların lema balaga muta onlardan birinin bir avuç vermiş olduğu sadakaya ya da ev nasifeh veya yarısına dahi ulaşmaz diyor. Ulaşmaz. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra bu ümmetin en hayırlı fertleri sahabeyi Sahabeler. kiramdır. Peygamber aleyhisselatü vesselama yeryüzü dürülmüş. Zevallahu liyel arda ferâeytü maghribeha min meşrika. Allah Teala yeryüzünü benim için dürdü. Hı hı. Ben de doğusundan batısına kadar batısından da doğusuna kadar her şeyi olacak her şeyi gördüm diyor. Bana gösterdi Allah. Bir mucize olarak gösterdi. O gördüklerin içerisinden birisi de duyuruyor ki la saatu kıyamet kopmaz. Ne zamana kadar? Hatta yesub be ahiru ümmeti evvelaha. Bu ümmetin sonunda gelenler önünde gelenlere hakaret ve aşağılama yapmadığı müddetçe. Fe iza raeytumul lazina yasubun ashabi ashabu mahakaret edenleri gördüğünüz vakitte fakulu siz din onlara lanetullah aleykum Allah laneti sizin üzerinize olsun. Amin. Allah size rahmetinden uzak tutsun diyor. Amin. Şimdi bu hadisler daha çok da tanesi yeterli. Bunu söyledikten sonra sahabe de kendi arasında faziletlere ayrılıyor. Hazreti İbni Ömer'den gelen Hazreti İbni Ömer Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabenin en faziletleriyle ilgili konuşurduk. Hı hı. Derdik ki en faziletlisi Ebubekirdir, Ondan sonra Ömer'dir. Ondan sonra Osman'dır radıyallahu derdik. Ondan sonra susaldık. Bir diğer rivayetlerde de Ebu Bekir'dir. Ömer'dir. Ondan sonra Osman'dır derdik, Hazreti Ali Efendimizin yanında. Ondan sonra dördüncüsü de sizsiniz derdik, o da bize cevap vermezdi diyor. Fakat İslam alimleri, ehli sünnet alimleri, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olarak sahabenin en aftali. Ondan sonra ehli Bedir, ondan sonra cennetle müjdelenen on sahabe böyle böyle fazilet sırasını ne yapıyorlar? Taksim ediyorlar. Taksim ettikten sonra da şu ifadeyi kullanıyorlar yeryüzündeki bütün veliler toplansalar hı hı. yeryüzündeki bütün veliler toplansalar hepsinin fazileti sahaben en düşük derecede olan vahşinin derecesine bile ulaşamazlar sahaben en düşük derecesinde olan vahşidir onun derecesine bile ulaşamazlar onun için günümüzde mesela bazı insanlar hadis uyduruyorlar peki geçmişte uydurmadılar mı var hadisler, uydurma hadisler var. Hı hı. Mesela bu pazar günü ben televizyonda din adına konuşan birisini izliyordum. Hı hı. Ne konuşacak diye merak ettim. Hı hı. Resmen peygamber aleyhissalatü vesselamın adına hadis uydurdu. Uydurdu da şu. Özlüyorum, özlüyorum, özlüyorum. Sahabe-i kiram da sormuş Ya Resulallah neyi özlüyorsun diye. O da demiş ki Hazra bir kadın çıkacak. Hiç yalnız başına çıkacak Hazra Mövd'den Yemen tarafında bir belde. Oradan çıkacak. Kabe'ye kadar gelecek. Tavafını yapacak. Ümresinin hacını yapacak. Ondan sonra Allah korkusu dışında hiçbir şeyden korkmadan güven içinde tekrar memleketine geri dönecek. İşte o günleri özlüyorum. Böyle hadis yok. Böyle bir hadis yok. Varsa buyursun, Hadis kitaplarından, tarih kitaplarından, tabakat kitaplarından, siyer kitaplarından bir tane kaynak göstersin. Bir tane. Böyle bir hadis yok. Onun için biri çıkmış e, diyor ki, Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, buyurdu ki, Siz benim sahabeye buyuruyor, sizler benim mucizelerimi gördünüz. Sizler benim mucizelerimi gördünüz. Beni gördünüz, müşahade ettiniz ve ondan dolayı da iman ettiniz. Evet. Ama benim mucizelerimi görmeden, beni bizzat görmeden ahir devirde insanlar gelecek ve bana iman edecekler. Onlardan bir tanesi elli tane Ebubekir Bekir eder. Bunu hadis diye söylüyor. Bu tam bir, çok özür dileyerek söylüyorum, yani rezilliktir. Tam bir rezilliktir. Birincisi peygamber aleyhissalatü vesselam adına uydurulduğu için. İkincisi de bu kadar alim, 1400 yıldır bütün veliler bir araya gelse, Şahı de hazretler Abdülkadir-i Geylan hazretleri ve diğerleri bir araya gelse, hı hı. vahşinin derecesine dahi ulaşamaz diye ittifak etmişken, hı hı. siz kalkıp da bizden birisi Guya'da, Mucizeyi görmemiş, peygamberi bizzat görmemiş ama inanmış. E i̇şte birazcık da ilim tahsil etmiş. 50 tane Ebu Bekir demek o hadsizliktir, seviyesizliktir. Onun için hiçbir kimse peygamber aleyhissalatü vesselamın derecesine ulaşamadığı gibi sahabesinin derecesine de asla ulaşamaz. Bütün verileri toplasanız en derecesi düşük peygamber Seviyesine de çıkamaz, hı hı. onun üstüne asla çıkamaz. Hı hı. Sahabenin bile, sahabenin bile üstüne ne yapamaz, hiçbir şekilde çıkamaz. Çıkar demek, hı hı. çıkar demek, çıkar demek, hem bidatlıktır, hem de sapıklıktır. Allah bizi bu sapıklıktan muhafaza Amin. hocam